Kırbamı, önümden çorbamı, sırtımdan urbamı Kalanları kurtarayım diyerek Samanla doldurmuşum torbamı Keşke sallamasaydım ninemin beşiğini Düşman uyumaz, çalarlar evin eşiğini Yeşil olmalı, al olmalı Masallar masal olmalı Her masalda bir ibret var Gerçeğe misal olmalı Tridine banmayalım masalların Çatal batıralım etine e neden onları ersin muradına da biz çıkalım kerevetine? Şehla Kız Bir varmış bir yokmuş. Zamanın birinde, ülkelerin bir yerinde bir çiftçiyle şehla gözlü kız yaşarmış. Başkalarına benzemeyiz biz. Her atı sürmeyiz sonu belirsiz koşuya Yüreğimiz hassastır Şehla deriz şaşıya Her neyse Kız şehlaymış mehlaymış ama Akıl küpüymüş Leb demeden leblebi Üf demeden muhallebi anlarmış Eh varsın gözleri de azıcık şaşı olsun Çevremizde düz bakıp da ters gören Bunca insan varken Önemli olan bakmak değil Görmektir Günlerden bir gün o ülkenin padişahı tebdili kıyafet etmiş dolaşıyormuş. Yanında da veziri varmış. İkisi de kıyafet değiştirdikleri için kimseler onları tanımıyormuş. Onlar da rahat rahat halkın arasında dolaşıyor... ...ülkenin meselelerinin halk tarafından nasıl göründüğünü öğrenmeye çalışıyorlarmış. Gele gele sözünü ettiğimiz çiftçinin kulübesinin önüne gelmişler. Padişah vezire bakmış... Acaba bu kulübede oturan birileri var mıdır vezir? İçeriden pek ses sadağa gelmiyor da. İstersen kapıyı şöyle bir tıklatıver demiş. Vezir elindeki sıpayla kapıyı şöylece bir tıklatmış. Az sonra kulübenin kapısı yaylım dönüşü köye giren bir inek gibi böğürerek açılmış. Kapının önünde küçük bir kız görünmüş. Ben diyeyim Alper kadar, siz deyin Ayşegül kadar. 10-12 yaşlarında sevimli bir kız. Şehla gözlerini kırpıştırarak bu iki adamı süzmüş süzmüş. Sonra da hürmetle, ''Buyurun efendim.'' demiş. ''Kimi aradınız?'' Vezir padişaha bakmış, padişah vezire. Padişah kızın gözlerine bakarak konuşmuş. ''Kaç yaşındasın sen kızım?'' Kız padişahı aşağıdan yukarıya şöyle bir süzmüş. ''Aşımı vermiyorsun, yaşımı soruyorsun padişahım.'' demiş. Vezir de, padişah da dona kalmışlar. Padişah, kızım demiş. Padişah olduğumu nereden anladın? Kızım önce şehlan gözlerinin içi, sonra yüzü gülmüş. Bunu bilmeyecek ne var padişahım demiş. Kıyafetini değiştirmişsin ama zarafetini değiştirmemişsin. Fesini değiştirmişsin ama sesini değiştirmemişsin. Bakışın demir gibi, sözlerin emir gibi. Padişah hayret etmiş. Kızın gözlerine bakmış, bu gözlerin derinliğinde engin bir zekanın pırıltılarını yakalamış. Çok hoşuna gitmiş bu sohbet ve sözü sürdürmek istemiş. Aralarında tatlı bir sohbet başlamış ama... ...vezir bu söylenenlerden hiçbir şey anlayamamış. Padişah, kızım demiş. Kulübeniz çok güzel ama bacanızda duman yok. Kız hiç düşünmeden cevap vermiş. Haklısınız padişahım, ocağı yakan üç yıl önce bizi yakarak gitti. Padişah başını öne eğmiş, sonra yine sormuş. Pencereleriniz de biraz çarpık gibi geliyor bana. Kız hemen cevabı yapıştırmış. Öyledir padişahım, lakin ışığı doğru alırlar. Baban nerede evladım? Kız eliyle uzakları işaret ederek, azı çok etmeye gitti padişahım demiş padişah keyfinden mest oluyormuş vezire bakmış vezir misket yutmuş kaz gibi pel pel bakmış devam etmiş padişah dört ayak mı gezer bu kulübede altı ayak demiş kız peki öbür baş sana mı babana mı daha yakın babamın bana yakınlığı kadar babama yakın ama babam ona baba demez padişahım Padişah keyiften kahkahalar atıyormuş. Devam etmiş sorularını. Evde mi o? Kız eliyle bir başka yönü göstererek... Biri iki etmeye gitti padişahım demiş. Padişah vezirine bakarak gülmüş. Sonra kıza dönmüş. Kızım demiş. Senden bir isteğim var. Kaz göndersem yolar mısın? Kız ellerini ovuşturmuş. Emredersiniz padişahım diye gülmüş. ...hem de en ince tüylerine kadar... ...yeter ki siz gönderin. Padişah elini kızın omzuna koymuş. Berhudar olasın evladım demiş. Seninle yakında tekrar görüşeceğiz inşallah. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Deyip gitmiş. Padişahla vezir yürüye yürüye saraya gelmişler. Kıyafetlerini çıkarıp... ...herkes esas kıyafetini giymiş. Padişah tahtına... ...vezir de ne çıkarsa bahtına hesabı... ...huzurda yer bulup oturmuş. ...padişahı almış bir düşünce. Bir kızı düşünmüş, bir vezirine bakmış. İçinden, ''Yahu bir kız çocuğu kadar aklı olmayan bu vezirle ben koskoca ülke meselelerini nasıl görüşür tartışırım.'' diye geçirmiş. Enikonu üzülmüş, biraz da öfkelenmiş. Vezirine de demiş ki, ''Bak vezir, küçük kıza sorduklarımı dinledin ama bir şey anladığını sanmıyorum.'' Yarın bu vakte kadar bu soruların cevabını bildinse ise mesele yok. Yoksa halin perişandır. Cellada teslim ederim bilesin. Vezir izin istemiş kalkmış. Evine gitmiş, düşünmüş, taşınmış. Nerede? Sonunda karısı bir akıl vermiş. Git kıza biraz para ver, cevaplarını öğren. Vezirin aklına yatmış. Hemen kıyafet değişip kimseye görünmemeye çalışarak kızın kulübesine koşmuş. Çalmış kapıyı, kız çıkmış. Vezir yana yakala durumu anlatmış. Sonra da bu soruların cevabına karşılık ne isterse vereceğini söylemiş. Kız biri iki etmemiş. İyi ya demiş. Her sorunun karşılığında bir kese altın isterim. Buyurun sorun. Vezir sormuş, kız cevabını vermiş ve bir kese altın almış. Kulübeniz çok güzel ama bacasında duman yok dedi padişah. Ben de ona 3 yıl önce anamın öldüğünü anlatmak için ocağı yakan 3 yıl önce bizi yakarak gitti dedim. Bir kese altını daha alarak diğer sorunun cevabına geçmiş kız. Padişah bana pencereleriniz biraz çarpık diyerek gözlerimin şaşı olduğunu ima etti. Ben de ona öyledir ama ışığı doğru alır diyerek gerçekleri doğru gördüğümü söyledim. Keseler birer birer kızın önüne yığılırken cevaplar da vezir tarafından not ediliyormuş. Kız devam etmiş. Padişah bana babamın nerede olduğunu sordu. Ben de azı çok etmeye git diyerek babamın ekin ekmeye gittiğini söyledim. Her soru ve cevapta vezirin ağzı hayretten biraz daha açılıyormuş. Kız devam etmiş. Padişah bu kulübede dört ayak mı gezer diye sorunca ben de altı ayak diyerek babamdan başka bir kişinin daha olduğunu anlattım. Padişah peki diğer baş sana mı babana mı daha yakın diye sordu. Ben de babamın bana yakınlığı kadar babama yakın ama babam ona baba demez diyerek ninem olduğunu anlatmaya çalıştım. Tabii altın keseleri birer birer yığılıyormuş. Kız devam etmiş. Padişah bu defa ninemi sordu. Ben de ona biri iki etmeye gitti diyerek... ...nenemin bir doğum yaptırmak üzere gittiğini... ...yani ebelik yapmaya gittiğini anlattım. Vizir bir yandan altın keselerini vermeye... ...bir yandan da unutmamak için acele acele not etmeye çalışıyormuş. Kız devam etmiş. Padişah benden bir ricada bulundu ben de kabul ettim. Bana dedi ki kaz göndersem yolar mısın? Ben de memnuniyetle olarım. Hem de en ince ne kadar dedim. İsterseniz bunun cevabını da pek ısrar etmeyin. Vezir bir kese altın daha kaldığını ve bu sorunun cevabındaki anlamı da öğrenmek istediğini söyleyince kız gülümseyerek... Peki efendim demiş. Madem çok ısrar ediyorsunuz o halde anlamını söyleyeyim. Kastisiniz efendim. Padişah sizi yollam için bana gönderdi. E ben de yoldum. Son kese altınınıza kadar, yani en ince tüylerinize kadar. Şimdi gidebilirsiniz, padişaha da benden selam ve hürmetlerimi iletin. Güle güle. Vezir mahcup ve perişan bir vaziyette padişahın huzuruna gelmiş. Soru ve cevapların anlamlarını bir bir anlatmış. Padişah gülmekten katılıyormuş. Ertesi gün fakir çiftçiyi çağırtmış. Sarayda güzel bir hizmet vermiş, maaş bağlamış. Ve bizim şehla kızın yaşı evlenme çağına gelince de sarayına gelin olarak almış. Padişah ölünceye kadar oğlu ve gelinini önemli ülke meselelerinde yanına çağırıp onlara danışmış. Birlikte mutlu ve huzurlu bir ömür sürmüşler. Merhaba Allah rızası için sevmeyi bilenler. Yetimi sevindirip mazlumun gözyaşını silenler. Ey dost! Sen sen ol, haramdan sakın. Ne kadar çok yaşarsak ölüm bize çok yakın. Mülayim ol. Unutma ki su doğranabilmez satırlar. Yerin üstünde gezerken altını da hatırlar. İlimsiz Alim Paha biçilmez fakirin gönülü zenginliğini. Biz yine yelken açalım yeni bir masalın enginliğini. Efendim, zamanın birinde bir adamla karısı... ...büyük bir şehrin kenar bir mahallesinde yaşarlarmış. Adamın elinden bir iş gelmez, kadının sesine kuş gelmezmiş. Şükrederlermiş hallerine ama halleri hal değilmiş. Kurttan aç, yılandan çıplaklarmış garipler. ''Üst yok, baş yok, ekmek yok, aş yok.'' Gecelerden bir gece mumsuz evlerinin küçücük penceresinden... dolunayınsızdığı ışığın aydınlığında oturmuş... ...gözlerini dizlerine düğümlemişler. Ne adam dört demiş ne kadın dokuz. Bir süre öylece oturduktan sonra... ...kadının gırtlağına bir tıkırtı, dudağına bir lakırtı gelmiş. Demiş ki ''Ey efendi bunca yıldır evliyiz. Hangi işe el attınsa eline geldi.'' Zamanında okumuş yazmış olsaydın Şimdi padişahın has adamı olurdun Bak rüya tabir edenlere bile Padişah ne ihsanlarda bulunuyor Kese kese altınlar Hatta sarayda yer veriyor Ama sen Adam dayanamamış Karısının sözünü kesmiş Hatun demiş Ben cahil bir adamım Padişah beni ne yapsın Biz çulumuza oturup halimizi bilelim Sıkma canını Rızkı veren Allah'tır Yüce Rabbim hiç deldiği boğazı aç koyar mı? Kadın burnunu çekmiş, omzunu sirtmiş. Onu bunu bilmem demiş. Yarından tez yok sen de rüya yorumcusu olacaksın. Tellal çıkıp da padişahın rüya gördüğünü söyler söylemez. Hemen sarayın yolunu tutacaksın. cihaz ne demişse karısını razı edememiş. Kadın direndikçe direnmiş. ''Eğer dediğimi yapmazsan sana hakkımı helal etmem, hem de alır başımı geldiğim yere giderim.'' demiş. Neyse ki adam diklenmemiş de olay daha fazla büyümemiş. O geceki rızklarını da tavada pişirip sapında yemişler, şükredip yatmışlar. Gelin görün ki kadın yatmış sağına, dönmüş soluna, düşmüş uykunun yoluna. cazı uyku tutar mı gayrı? Dönmüş durmuş sabaha kadar. Seher gülü eserken bir tutam uyku mu yüklemiş gözlerine yoksa ne olmuş? Eh kirpikleri şöyle birbirine değer değmez tellalın sesiyle sıçrayıp kalkmış. Abanmış pencerenin pervazına kulak vermiş tellalın avazını. Tellalın sesi de sıtma görmemiş cinselmiş hani. Davula üç tokmak vurup kükrüyormuş. Duyduk duymadık demeyin ey ahali. Padişahımız bir rüya görmüş. Her kim ki rüyayı tabir etmek dilerse saraya gelsin. Duyanlar duymayanlara iletsin. Adam bir karısına bakmış bir sokakta haykıran tellala. Giyinmiş çıkmış. Ayrandan aşağısı su. Ölmüş eşeğin kurttan olur mu korkusu. Düşmüş yola. Şehre girerken kenar mahalleleri ana kentten ayıran surlar varmış. Surun kapısından girmeden önce biraz soluklanmak, biraz da düşünüp cesaret toplamak için bir taşın üzerine çökmüş. Garibin başlamış düşünmeyi. Gidip de padişaha ne diyecek? Doluya koymuş, almamış, boşa koymuş, dolmamış. İkide bir vazgeçer gibi oluyormuş ama karısı gözünün önüne gelince yutkunup kalıyormuş. Birden bir ses duymuş. Sağına soluna bakmış ama kimseyi görmemiş. Derken bir ses daha duyulmuş. Adam bakmış ki kara benekli ak bir yılan... ...karşı duvarın göçüğünden kendisine sesleniyor. Önce korkmuş, sonra dinlemiş. Yılan ''Merhaba yabancı'' demiş. ''Seni bu kapıdan girerken hiç görmedim. Yoksa rüya tabir etmeye mi gidiyorsun?'' ''He'' demiş adam. Nereden bildin yılan kardeş? Yılan ıslık gibi gülmüş. Gözünün duruluğundan, ağzının kuruluğundan demiş. Sonra da eklemiş. Fukara ve acemi birine benziyorsun. Yaklaş, yaklaş da sana yardım edeyim ey darda kalmış adam. Adamcağız sesini çıkarmadan yılana yaklaşmış. Araları bir adım kalınca durmuş. Yılan başlamış konuşmaya. Buradan doğruca saraya git demiş. Sakın içeri girerken ezilip büzülme. Sakın tevazu gösterip boyun bükme. Kapıdakilere büyük harflerle konuş. Ağzını büzerek, gözlerini süzerek konuş. Padişahı görebilir miyim deme. Padişah beni bekliyordu. Padişahın karşısına çıkınca kendini tanıtmak, uzun uzun laf etmek aptallığına düşme. Ona de ki bir rüya görmüşsünüz devletli padişahım. ''Rüyanızda koyun görmüşsünüz.'' ''Tabiri ise şudur.'' ''Çevrenizdekiler koyun gibidirler.'' ''Senin çalacağın ıslığa göre hareket ederler.'' ''Bunların iyi bir eğitime ihtiyaçları var.'' ''Tabii padişah hayretler içinde kalacak.'' ''Ve sana bol bahşiş verecek.'' ''Buradan geçerken aldığının yarısını bana vereceksin.'' Adam yılana teşekkür edip sarayın yolunu tutmuş. Adam yılanın dediklerini aynen yapmış. Padişahın huzuruna çıkar çıkmaz ''Selamün aleyküm padişahım'' demiş. Sonra da ''Rüyanızda koyun görmüşsünüz. Tabiri de insanlarınızın koyun gibi saf ve uysal olmalarıdır. Onları biraz eğitirseniz iyi olur.'' diye eklemiş. Padişah hayretler içinde kalmış. ''Yahu'' demiş. ''Rüya tabirinize bir diyeceğim yok ama... ...kimseye anlatmadığım rüyamı nasıl bildiniz efendim?'' Bizimki yılandan aldığı derse uygun olarak gözünün birini hafifçe kısmış, ağzını biraz çarpıtarak gülmüş. ''Padişahım'' demiş. ''İzin verin de bu kadarcığını bilelim. Çünkü biz yıllarca Çiğn'i maçinde bunun eğitimini yaptık.'' Eh, bir iki de anlaşılmaz laflar edince padişah sakalına avuçlamış, hayranlıkla bu adama bakmış bakmış ve iki kese altın vermiş. Bizimki iki kese altını görünce az daha aklını oynatacak olmuş. Sevinçle tutmuş evinin yolunu. Tam kapıdan çıkarken aklına yılan gelmiş. Yavaşça yılanın bulunduğu göçüye gitmiş. Seslenmiş ama yılan cevap vermemiş. Adamcağız bir kese altını göçüğün içine atarak yola koyulmuş. Eve geldiğinde karısı henüz yeni uyanmışmış. Kadın bulu keseyi atmış eteğine Kadının somurtuk yüzü dönmüş bal peteğine Bir süre bu altınları harcayarak güzel bir hayat sürmüşler Ve kadın verdiği bu akıldan dolayı kendine hep payeler çıkarmış Gel zaman git zaman paralar suyunu çekmiş ama Padişah bir rüya daha görmüş Tellam daha Ey ahali der demez kadın başlamış adamı itip dürtmeye Adamcağız bir önceki olayı on defa anlatmış. Yılanı bir daha nerede bulurum demişse de karısına söz dinletememiş. Düşmüş yola. Gayrı işi öğrendi ya şehre girilen kale kapısının yanında durmuş. Sağına soluna bakmış. Kendini emniyete alınca da göçüye yaklaşmış. Başlamış yalvarmaya. Aman yılan kardeş, yaman yılan kardeş. Paramız suyunu çekti. Bir rüya daha görmüş padişah. Rızkı veren Allah ama sebebi de inkar etmek günah. Çıkar şuracıktan başını, sevindir kardeşini. Önce bir tıslama sesi duyulmuş. Sonra da yılanın başı görünmüş. Merhaba dostum demiş. Sen sözüne sadık biriymişsin. Sana yardım etmek görevim. Yine aynı şartlarla yani aldığının yarısını bana vermen kaydıyla sana yardım edeceğim. Yılan padişahın gördüğü rüyayla tabirini bir güzel anlatmış. Yapması gereken hareketleri bir güzel ezberletmiş. Adam düşmüş yola. Padişahın huzuruna hemen alınmış. Huzura gelir gelmez. Selamun aleyküm padişahım demiş adam. Rüyanda tilki görmüşsün. Çevrendekiler tilki gibi kurnaz. Ayağını biraz denk kalırsan iyi olur. Padişah yine hayret ve hayranlıkla adamı seyretmiş. Sakalını eline alıp bir süre düşünmüş. Adama hak vermiş. Sonra da dört kese altın ihsan etmiş adamı. Bizimki sevinçle eve koşmuş. Tam kale kapısından çıkacakken aklına bir fırnazlık gelmiş. İçinden ''Yahu'' demiş. ''Ben deli miyim? Yılan ne yapacak altını? Şimdi şu dört kese altından ikisini neden yılana vereyim?'' Bu altınlar bana ömrümce yeter. Ayaklarının ucuna basarak kenar kenar kapıdan çıkmış. Bir güzel tüyü vermiş oradan. Eve gelince karı koca altınları yere dökmüş, gözleri doyuncaya kadar şıngırdatıp seyretmişler. Akarsu yüzünde zaman durur mu? Dünya durmadıkça zaman durur mu? Zaman akıp gitmiş, bizimkiler yaşayıp gitmişler. Gel zaman git zaman, paralar yine suyunu çekmiş. Hazıra daha dayanmaz. Aşına aşına bakır kaptan kolay gider. Kolay kazanılırsa kolay gider. Bizimkiler bol buldular ya, böreğin tazesini, suların gözesini ister olmuşlar. Har vurmuşlar, harmansa vurmuşlar. Geminin dibi kayaya oturunca durmuşlar. Yaradan rızkını vermez mi kulunun? Yine bir rüya görmüş padişah. Aklı başında olanlar, aklı başında rüyalar görürler. Öyle ayakta uyuyup, kuşluk vakti kırk rüya görenlerden değilmiş padişah. Rüya görürmüş ama rüyası rüya görmezmiş. Bakınca gönül gözü görülmüş. Görünce kabuğu değil, özü görürmüş. Her neyse... Davula vurulup, tellal ünleyince sokakta, bizimkini sıtma tutmuş, titremiş yatakta. İçinden, ''Ah ne olaydı, ne olaydı, yılana karşı bu ihaneti yapmayaydım da yanına varmaya yüzüm olaydı.'' demiş. Sonunda karısının da ısrarı üzerine kalkmış düşmüş yola. Kale kapısına gelmiş ama seslenmeye yüzü yokmuş. Bir taşın üstüne oturmuş, boynunu bükmüş durmuş. Ne kadar oturmuş bilinmez. Birden bizim kara benekli ak yılanın başı görünmüş göçükten. Merhaba dostum demiş. Yine bir müşkülün mü var? Adamcağız başı önünde susup durmuş. Yılan daha fazla ezilmesine razı olmamış. Senin günahın yok dostum demiş. Padişahı rüyasında tilki gören şehrin insanlarının kurnaz olması normaldir. ''Kendinden bekleneni yaptın. Ben gücenmedim. Yaklaş yaklaş da sana yardım edeyim.'' Adam ezile büzüle yaklaşmış. Yılan bizimkinin suçunu hoş görüp de yine yardım edebileceğini söyleyince işler düzelmiş. Adam binbir dil dökerek özürler dilemiş. Yılan da yine alacağı altınların yarısı karşılığında padişahın rüyasıyla yorumunu bir güzel anlatmış. Bizimki yola düşmüş. Gayrı tanınıyor ya, hemen padişahın huzuruna çıkarmışlar. Padişahı hürmetle selamlayan adam, bilgiç bilgiç başlamış konuşmaya. Sevgili padişahım, rüyanda dişleri kanlı kurt görmüşsün. Kurt canavardır. Yorumuna gelince, efendim, adamlarınız kurt gibi düşünmeye başlamışlar. Birbirini parçalamak, yemek ve zarar vermek istiyorlar. Bu konunun üzerine ivedilikle eğilmeniz gerek. ''Onlara sevgiyi aşılamalısınız. Kurt adamlarınızı da gözden ırak tutmayınız. Ola ki hem size hem de çevrenizdeki iyi insanlara zarar verebilirler. Adamlarınızı iyi tanımalısınız.'' Padişah bu yoruma çok sevinmiş ve bizim sahte yorumcuya tam on kese altın ihsan etmiş. Altınlarını alan adam sevinçle evinin yolunu tutmuş ama bu defa tüymeyi düşünmemiş. Doğruca yılanın bulunduğu yere gelmiş. Yılan duvarın göçüğünde bekliyormuş. Geldin mi? diye gülmüş. Neyse ki bu defa dürüst davrandın. On kese altın almışsın. Beşini şu deliğe atıver de git. Adam sözde keselerden beşini ayırmak için altınları yere koymuş ve... ...yerden kaptığı irice bir taşı yılanın kafasına fırlatmış. Yılan atak davranıp başını delikten içeri çekmiş. Adamın attığı taş boşa gitmiş ama aklı da başına gelmiş. Yaptığına pişman olmuş. Bir utanmış bir üzülmüş ki ama neye yarar? Oturmuş yılanın bulunduğu göçüğün üzerine başlayıp ağlayıp yalvarmaya. O kadar yalvarmış o kadar özürler dilemiş ki sonunda yılan dayanamamış başını delikten çıkarmış. Üzülme dostum demiş. ''Padişahı rüyasında kurt gören şehrin insanlarının birbirlerini yemesi normaldir.'' ''Ama sana bir nasihatim olacak ve bir daha da beni göremeyeceksin.'' ''Şimdi beni iyi dinle.'' Yılan sözünün burasında delikte kaybolmuş. Tekrar çıktığında adamın daha önce deliye attığı altınları da çıkarmış ve demiş ki... ''Bak dostum, birine dost diyeceksen sözün yalan olmasın. Milyarda bir çıkar.'' Dost diyeceğin kimse bir yılan olmasın. Bin düşün bir karar ver. Bir işinde bin plan olmasın. Gereksizse yık köhnemiş binayı. Ama altında kalan olmasın. Bizimki başı önünde mahcup ve üzgün dinlemiş. Ama yılanın söylediği her kelime bir ok gibi can evine saplanıyormuş. Yılan devam etmiş. Demiş ki... ''Zamanında zulüm görmeyen kolay kolay zalim olmaz. İlimsiz alim olmaz. Taşıma suyla değirmen dönmez. Üflemeyle güneş sönmez. Yaslandığın en sağlam duvar bile bir gün yıkılır. Çıktığın merdiven ne kadar dik olsa bir gün oraya da çıkılır. Kendine dön, özünü bil. Söylediğin sözünü bil. Hop demeden hoplanmaz, dökmeden toplanmaz.'' Bizimki her söylenene başını sallayıp hak veriyormuş. Yılan kızmış. Koyun gibi başın önde her kavala M denilmez. Ahmak gibi dişin önde her mavala H he denilmez. Ben senden altın altın istemiyorum. Yüce Mevlam bana layık görmüş bu toprağın altını. Ben neyleyim gümüşü altını. Al bu verdiğin de senin olsun. Lakin aklını başına topla. Gelmediğin yerden gelir görünme Bilmediğin şeyde bilir görünme Puşulara bağlama başını Kişilere ayarlama işini Sana vezir deme etkisinde olan biri Yarın rezil etme etkisine de sahipse Aldığın paye paye değildir Yarından ötesine uzanmayan gaye Gaye değildir Yiyebileceğin aşı Yapabileceğin işi yap Her tencereye köz Her pencereye göz olma Beni dinlersen şu altınlarını da al ve bu şehirden git. Bunlar seni bir süre geçindirir. Ticaretten anlarsan sana sermaye olur. Bu arada bir sanat öğrenirsen sana bir paye olur. Aza kanaat etmezsen çoğu bulamazsın. Vermeye razı olmazsan asla alamazsın. Emeğini harca, alın terine acıma. Ama bir kazanç uğruna şeref ve haysiyetini ortaya koyma. Ver yesinler al ye Helal kazan helal ye Bana bir daha güvenme Başkasından aldığınla caka satma Çaldığın yatağın üstünde yatma Ben dedikçe bende olursun Biz dersen hep önde olursun Sözü çok uzattım Dinledin mi anladın mı bilemem Anladıysan karlısın Şimdi ayrılık vakti geldi Sss, Elveda dostum Kara benekli ak yılan delikte kaybolmuş Bizim ilimsiz halimde altınlarını ve altın değerindeki öğütlerini almış Bir başka şehre giderek bu altınları sermaye yapmış Ve ölünceye kadar mutlu ve dürüst bir hayat sürmüş Masalımız da burada sona ermiş Düz bakan şaşı olmaz, masalın yaşı olmaz Dinleyenler dinledi, anlayanlar anladı Ve üzerine alınanların kulakları çınladı Yüklendiğin işleri sakın zor bilmeyesin. Sürünen kertenkeleyi dinozor bilmeyesin. Hakka güven, gücünü bil, kimseden aşağı değilsin. Sırtına okşama on paralık adamların, kaşağı değilsin. Ne kibreyle ne çok alçal, hasır olma ayaklara. Sen sen ol, karıştırma karaları ak bir ateş sönüyorken tutuşur bir başka ocak. Açalım heybemizi görelim ne çıkacak. Baş pehlivan emri hak vaki olmuş saray baş pehlivanı vefat etmiş diğer pehlivanlar henüz yetişmemiş olduklarından ileride bir müsabaka yapılacak olsa padişahın pehlivanları sapır sapır dökülecekmiş aslında pehlivanların yetişmemesi için ne zaman yetersiz ne de ölen baş pehlivanın gayreti kifayetsizmiş pehlivan diye seçilip getirilen bazı müzera yakınlarının basiretsizliğiymiş asıl sebep Sarayı almış bir telaş. Uzun araştırmalar, vurdulu kırdılı tartışmalardan sonra vezirlerden birinin teklifi padişah tarafından onay görmüş ve Frenkistan'da çok namlı olan sırtı yere gelmemiş bir pehlivanın ağzı akçeyle kapatılıp saraya baş pehlivan olarak alınmasına karar verilmiş. Nameler yazılmış, ulaklar gönderilmiş. Sonunda pehlivandan haber çıkmış. Bekleyin yolumu, geliyorum. Efendim davullar vurulmuş, törenler tertiplenmiş derken atını saray avlusunda çatlatan bir haberci pehlivanın sınırdan içeri kadem bastığının müjdesini getirmiş. Amanın bir şenlik başlamış ki sanki tahta var. Riyakarlar menkıbe uydurmaya başlamışlar. Güya bu Frank pehlivan o güne kadar kiminle güreşmişse mutlaka tuş eylemiş. Bu yetmiyor gibi, her kimi tuş eylemişse cümle kaburga kemiklerini kırıp hurda haş eylemiş. Peşrev çekip çıkınca meydane, gözlerinin akı karasına karışıp ağzından alevler çıkarmış. Önüne fil çıksa yere yıkarmış, böylesine güçlü, şöylesine mehabetli bir pehlivanmış. Ee, bunca efsaneleştirilen pehlivanın sınırdan itibaren kendi bineğiyle gelmesi namına leke sayılmış. Vezirlerden birinin namı dillere destan küheylanı karşılama bineği olarak gönderilmiş. Küheylanın seyisi bir başka beygire binerek atı yedeğini alıp karşılamaya gitmiş. Yol boyunca da böylesi bir pehlivanı karşılama şerefi kendine verildiği için sevinip dururmuş garibim. Seyis buradan, pehlivan oradan. Derken bir dere kenarında mülaki olmuşlar. Pehlivan'da bir kibir, bir azamet ki sormayın gitsin. Bu sıska at beni taşır mı? Deyu bir de aşağılamış seyisi. Seyis akıllı. Lakin haddini bilen biri. Beli renkler yiğidi demiş. Bu ata ben baktım. Seni rahatça taşır. Demek o meşhur pehlivan sensin ha? Pehlivan istihza ile gülmüş. "Ne o, beğenemedin mi yoksa?" demiş. Bunu derken de şaka yolu bir elense çekmiş seyisi. Zavallı seyis boş bulunup dereye yuvarlanmış. Pehlivan epice gülüp bu garip insanla alay etmiş. Zoruna gitmiş seyisin. "Efendi," demiş. "Boş bulundum. İstersen şurada bir güreşelim. Gerçi beni yenersin ama" ''Ben de direnirim, çuval gibi düşmem.'' Pehlivan'ın hoşuna gitmiş. Başlamışlar güreşmeye. Frank Pehlivan bakmış ki rakibi zorlu, öyle şakacıktan darbelerle yıkılır cinsten değil, ciddi ciddi başlamış bütün oyunlarını ve gücünü sergilemeye. Karşısındaki bütün bu oyunları savuşturmuş. Adam bu savunma oyunlarını o güne kadar hiç görmemiş ki. Sonunda seyiz konuşmuş. Efendi, demiş. Ben pehlivan değilim, seysim. Şimdi sen savun, ben hamleye geçiyorum. Bu, yan dalmadır. At çifte atarsa, sağrısına yaslanıp, ayak bileğinden kavramaya yarar. Ya Allah! Heh, bu da boyun burmadır. Hmm, şu, kerpetendir. Çırpınma, çıkaramazsın elini. Bismillah! Bu da boyunduruk. Ya Allah! Aha buna da hıngadak denir. Evet, Frank pehlivanını dürüp büküp bohça gibi yere yapıştırmış Seyiz. Yerde bir süre uğunan pehlivanı dereye sokan Seyiz onu kendine getirmiş. Sonra da küeylana bindirmiş, tutmuş yularından düşmüşler yola. Yolda aklı başına gelen pehlivan direnmiş. Ben gelmem demiş. Sizin sesiniz böyleyse pehlivanlarınız kim bilir nicedir. Ben gelemem. ''Bırak beni geri döneyim.'' Pehlivan'ın yalvarmaları fayda etmemiş. ''Kellemi mi vurduracaksın bire pehlivan?'' demiş. Sonunda saraya varmışlar. Bir alayişle karşılanmışlar ki sormayın. Küheylan'ın sahibi olan vezir, pehlivana hoş görüneyim diye geçip atın kuyruğunu örmüş. Bir de güzel yelesini taramış ve atı pehlivana hediye ettiğini oracıkta söylemiş. İlk ikram ve dinlenmeden sonra pehlivanları görmek istemiş Frangistan'dan gelen pehlivan görmüş ve notunu vermiş. Sonra da huzure çıkarmışlar. Padişahı saygıyla selamlayan pehlivan, "Padişahım" demiş. Sizin pehlivan diye tefrik ettiklerinizi ne ben ne de bir başkası eğitemez. Destur verirseniz iki cümle söylemek isterim. Ne olur, ta Frangistanlarda aramayın, dağların arkasına bakmayın. Sizde olanların hiçbiri bizde yok ama ufak bir hataınız var. Seyis olacak adamı vezir, pehlivan olacak adamı seyis yapıyorsunuz. Yemin ederim ki elinizi sırtına sürerek pehlivanımsın diyeceğiniz o seyis beni at nallar gibi tuşa getirdi. Değil ben, benim gibi on kişiyi bir minderde haklayabilir. Ben ki cihan pehlivanı olarak bilinirim. Benim diyeceğim bu kadar padişahım.